Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru Ve ve Muhammeden abdühû ve ba'd. Fîna istiqâl hadîs Kitâbullâh ve hayral hediyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri mutesâtuhâ küllü mutesâtin bilâ ve küllü bid'atin dalâle ve küllü dalâletin fînâr. Size Berzet kitabının şerhinde tevhid bölümünün müşriklerden uzaklaşmak başlığında kalmıştık. 119. hadis Yezid bin Abdillah bin Eşşehir'den Biz Basra'daki Mirbet mahallesinde oturuyorduk Yanımıza Badi halkından biri geldi Yani bir bedevi geldi Biz onu görünce bu adam sanki bu belde halkından Değil gibi dedik Adam evet öyle dedi Onun yanında bir deri parçasına yazılmış mektup gördük Dedi ki Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bana yazdığı bir yazıdır O deri parçasında şöyle yazıyordu Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla bu Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ukiyden bir kabile olan Zuheir bin Ukayş oğullarına yazılmış bir mektuptur. Muhakkak ki sizler namazı kılar, zekatı verir, müşriklerden ayrılır, ganimetlerden beşte biri ayırıp hak sahiplerine verir. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir Müslüman olarak ganimetlerde bulunan payı ile bir Nebi olarak yine ganimetlerde bulunan safi hissesini kendisine öderseniz siz kesinlikle Allah'ın ve Resulünün emanıyla emniyettesiniz. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre bir isnatla gelmiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel, i̇bn İbban, Ebu Davud, İbnül ül Nesai, Marifede Ebu Naim, İbn-i Birşeybe, Şerhümeani-Lasar'da, Taha, Tahavi, Taberani-Mucemi-Levsat'ta, Begavi-Mucemi-Sahabe'de ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani-Essaiha'da, Muhbil bin Hadde, Sayıl müsnedde tarih etmişler, sayı olduğunu belirtmişlerdir. E, işin başında rivayetin başında e, yazı yoluyla rivayetin cevazı e, anlaşılmakta. Yani parçasına yazılmış bir mektup var. Eğer bu mektubun mevzu tespit edilirse, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından yazdırılmış olduğu e, sabit olursa bununla amelin caiz olduğuna dair bir delildir. Bu emanname içeren bir mektup. Yani e, dünyada Müslüman hükmü almak. Mesela Medine dediğimiz, Medine ortamı dediğimiz, medenilik veya medeniyet dediğimiz şey, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaydığı ilmin merkezinde bulunan insanlar. Bunlara medeni deniliyor. Orada bulunmayanlara da bedevi deniliyor. Badiyelerde bulunan, köylerde, kırsalda yaşayan insanlar. Yani Medine toplumundan uzak olan, medeniyetten uzak olan kimselere, şehirden uzak olan kimselere de, Bedeviler deniliyor. Bunlar, bu adam Bedevilerden bir adam. Yani Badi halkından bir adam. Medine'de değil. Demek ki Medine'de olmayan, yani Müslümanların ana şehrinde, baş şehrinde olmayan, ilim merkezinde olmayan insanların dünya hükmü bakımından Müslüman sayılmaları için e, bir mektup yazmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun şartlarını beyan etmiş. Bu da e, namazı kılmak. Yani bunlar zaten kelime-i şehadet getirmiş. O yüzden e, bu zikredilmiyor. Kelime-i şehadet getirmiş, yani İslam'a girmişler. E, bu yeterli değil. Namazı kılacak, zekatı verecek. Yani zekat amilleri, memurları geldiği zaman Müslüman devlete zekatlarını verecekler. Müşriklerden de teberri edecekler, ayrılacaklar. Ki başlığı e, bu başlıkta tevhid bölümüne almamızın sebebi bu hadisi. E, İslam'ın en önemli esası vela ve bera'dır. Yani Kur'an ve sünnete baktığınızda tevhid hakkındaki naslardan bile neredeyse daha fazla vela ve berâ ile ilgili naslar bulursunuz. Zaten e, vela ve berâ olmadan da tevhid gerçekleşmez. Vela ve berâ menhecin aslını oluşturur. Yani şirk ehlinden, Allah'a ve Resulüne muhalefet edenlerden teberrüt etmek, uzaklaşmak. Hangi ortamda bulunulursa bulunulsun. E, bu zamanımız için de geçerli. Bütün zamanlar için de geçerlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında işte inen bir vahiy vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattaydı. Bu belliydi. Medine toplumunda münafıklar vardı. Yani şehirde, ilmin merkezi dediğimiz yerde, Müslümanların başkentinde münafıklar vardı ama bu münafıklar kendilerini gizliyorlardı. Yani onlar zahiren tevbe isar ediyorlar. Yani yanlış bir şey kendileri hakkında haber verildiği zaman Allah veya Resul tarafından haber verildiği zaman hemen tevbe isar ediyorlar. Bunlar zahiren bir İslam'a dönüş isar için onlara e, alaka kesilmiyordu. Yani münafıklardan alaka kesilme yoktur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Yani selamı kesmek, ilişkileri kesmek yoktur Allah Resulü zamanında. Neden? Çünkü onlar nifak kelimesinin e, içerdiği manayı tam anlamıyla yerine getiren kimselerdi. Yani e, işte nifak kelimesi, nafika kelimesinden gelir. Menfak yani bir tünel. Fare bir tünel açar, onun iki tane girişi vardır, birinden başını gösterir, onu avlayacaklar gelir, deliğin bir başında uğraşırken o öbür deliğinden çıkar gider, o orada uğraşır durur. İşte münafık da böyledir, yani sana İslam isar eder, e, onun batıl olan bir takım söz ve fiilleri ortaya çıktığında bunu savunmakla durmaz. Hemen, yok öyle demedim, onu kastetmedim veya tevbe ettim gibi şeyler isar eder, bu sebeple onlarla ilişki devam eder. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Huzeyfe Radıyallahu Anh'ın söylediği gibi eskiden nifak gizliydi. Münafıklar kendilerini gizliyordu. Şimdi ortadadır. Küfürlerini açıkça ortaya koyuyor. Münafıklar diyor. Yani kafirler demiyor. Münafıklar diyor. Münafıklar küfürlerini şimdi açıkça ortaya koyuyorlar. Niye? Cesaret buluyorlar. Vahiy kesildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Yani onların hakkındaki bilgi artık... E, net. Yani kendi ağızlarıyla ortaya koyuyorlar. Böylesi münafıklara işte tavır uygulanır. Bu münafıkları temsil edenler yani küfür ve şirk işleyen, fâsık fâsık olan, yani büyük günahları açıktan işleyen kimseleri biliyorsunuz her zaman da olduğu gibi veya Müslüman olduğunu iddia ettiği halde küfür olan itikatlarını da dile getiren isyanı, fıskı, hayat tarzı haline getirmiş münafıklar, İslami hayatla hiçbir alakaları olmayan, hatta namaz kılmayan, e, İslami değerleri aşağılayan ama bununla birlikte Müslüman olduğunu iddia eden bariz münafıklar gibi. Aynı şekilde bir de bidat ehli münafıklar vardır ki bunlar kendilerini dindarlığa da nispet ederler. Yani bir e, batıl bir akidenin Allah ve Resul tarafından beyan edilmemiş, açıklanmamış bir şeyi, bir esası din edinip, onun savunmasını yaparlar. Bu sebeple onlara tavır uygulanır. Vela ve bera esası bundan naşidir. E, o zamanki tavır şirk ehline idi. Yani onlardan teberri etmek, uzaklaşmak şeklinde. Müslüman tabii ki şirk ehlinden, küfür ehlinden, İslam'a girmemiş kimselerden veya İslam'dan yüz çeviren kimselerden tabii ki teberri edecek. Müslüman bir ülkede yaşaması eviyle zaten bu teberri halindedir. Kafir ve müşriklerden teberri halindedir zaten. Ee, Müslümana başka bir iş daha düşüyor burada. Yaşadığı toplum içerisindeki böylesi nifak ehlinden bidat ehlinden teberri etmez. Bu anne babası olabilir, yakınları olabilir, akrabaları olabilir. Ee, bu tür nifak ve bidatler ilişkilerin kesilmesi demektir. Yani kim bu nifakı devam ettiriyor, kendisine Kur'an ve sünnet maslarıyla öğüt yapıldığı halde e, bu nifak ve küfrünü e, şirk ve hurafe olan itikatlarını savunmaya devam ediyorsa o kimse o akrabalık bağını koparmıştır. O kimse koparmıştır. Bundan alakayı kesmezse bir kimse o da Allah ile bağını koparmış olur. Yani iki tane bağ var. Birisi Allah ve Resulü ile olan bağdır. Din bağı dediğimiz. Diğeri akrabalık bağı, kardeşlik bağı, yakınlık bağı, komşuluk bağı bunun gibi ilişkiler. Şimdi biz burada Demek ki Allah'a ve Resulü'ne isyan bayrağını açan, itikadi isyan veya ameli isyan. Ameli isyan dediğimiz zinadır, fuhuştur, içki içmektir. Bunun gibi büyük günahları aleni bir şekilde işleyen, ne Allah'tan korkan, ne kuldan utanan dediğimiz tarzda insanlar. Bunlarla e, alakayı kesmeyen kimse. Bir de itikadi isyanlar dediğimiz. Allah ve Rasulü tarafından cevaz verilmemiş, kitaba ve sünnete dayanmayan akidelere, amellere sahip bidat ehlinden ilişkiyi kesmeyen kimse Allah ve Rasulü ile bağını koparmış olur. Çünkü o kimse Sıla-i koparmıştır. O komşu veya o akraba Sıla-i Allah'a ve Rasul'e isyan etmesiyle koparmıştır. Sen buna rağmen bunu devam ettirirsen bu sefer Allah ile ve Rasulü ile olan senin bağın tehlikeye uğrar. Bununla ilgili nasları biliyorsunuz zaten. Gerek Nuh Aleyhisselam'ın evladı için üzülmesinden dolayı hitap edilmesi, gerek İbrahim Aleyhisselam'ın babasını e, terk etmesi ve kavmini terk etmesi e, bu konuda bize uyulacak örnekler olarak kitapta gösterilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatı ortadadır. E, bu konuda vela ve beraya dair zaten ciltler dolusu Kitaplar yazılmıştır alimler tarafından fakat Türkiye'de maalesef vela ve bera konusu e, bu konuda yapılan tercüme eserler de var ama e, sapmalara müsait bir şekilde ele alınmakta. Nasıl? Bir kesimi meseleyi tamamen mürce götürecek tarzda vela ve bera konusunu alıyor. Bir kesimi de tekvir şeklinde ele alıyor. Ehli sünnet vel cemaatin buradaki yaklaşımı yani ehli sünnet vel cemaat dediğimiz zaman e, sünnet belli. Sünnet kitap ve sünnettir. Sünnet ehli olmak, kitap ve sünnetin ehli olmaktır. Vel cemaat dediğimiz zaman da cemaatle kast öncelikle sahabedir. Biz sahabenin menhecini e, burada örnek almak zorundayız. Bak Hüzeyfe Radyalan'a açıkça söylüyor. Demek ki bazı kimseler işte vahyin kesilmesini fırsat bilerek bazı münafıklar küfürlerini açıkça ortaya koymaya başlamışlar. Bunların küfürleri yöneticiye arz edilse, yönetici bunları çağırsa bunlar tekrar kılıç korkusuyla yan çiziyorlar tekrar. Yok biz e, bundan tövbe ediyoruz, böyle demedik, böyle yapmadık diyerek. Bundan yan çiziyorlar ama hepsi tabii ki arz olunmuyor yöneticiye. Mesela kabile olarak Ebubekir Radyalan zamanındaki Hanife oğullarının işte zekat vermeyi açıktan inkar etmelerinde olduğu gibi kendileriyle savaşılması gibi cemaatten ayrılıp da ayrı bir grup oluşturmalarda söz konusu değil. Ama Müslümanların arasında bu türde münafıklar demek ki sözlerini yükseltiyorlardı. Biz Ebubekir ve Ömer Radyalanma'nın dönemlerinden bahsetmiyoruz sahabenin tavrı derken. Sahabenin tavrı derken Emeviler, Abbasiler dönemindeki sahabilerin tavrından bahsediyoruz. Çünkü Ebu Bekir, Ömer Radyalan, Ali Radyalan, Osman Radyalan, bunların zamanlarında gereken zaten uygulanıyordu. Yani korunan bir Medine toplumu vardı. Osman Radyalan zamanında işte fitne patlak verdi, Ali Radyalan zamanında bu fitne biraz daha genişledi. Yani İslam Topraklarına hakimiyet azaldı. Müslümanlar üzerinde hakimiyet biraz azaldı. Ondan sonra Muaviye'nin hükümdar olmasından sonra işte Emevilik dediğimiz, Emeviler dönemi dediğimiz bir dönem başlıyor. Yezid'in dönemi, ondan sonrakiler vesaire vesaire. Onların zamanlarında işte yönetime bizzatihi bazen münafık denilen kimseler geçmiştir. Hatta Yezid hakkında da bu şekilde tekfir edenler vardır. Yani onun münafık olduğu açık yani bir nifak üzere olduğu açık Yezid'i. Böylesi bir nifaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla aynı akideden, aynı sapıklıktan olan insanları birbirine şikayet edip de tutup bunlardan Allah'ın indirdiği hükmü uygulamasını beklemek zaten mantıksız olur. Yani geçersiz bir yol olur. Huzeyfe radıyallahu anh'ın bahsettiği daha çok böylesi durumlar. Yani İslam toplumunda ee, bu tür hakimiyetin azaldığı ortamlar. Sahabe, tabi'in, tebeut i tabi'in ve sonraki ilim ehlinin yollarında, mesela Ahmet bin Hanbel Rahim olan zamanda e, Abbasiler döneminde e, biz Cehmiye akidesinin, Mutezliye akidesinin yönetime geldiğini görüyoruz. Yani küfür bir akideyi e, zorla insanlara dayattıklarını görüyoruz. İnsanların çoğu ya münafıklıktan dolayı bu akideyi benimsiyor, can korkusundan, şundan, bundan benimsiyor, ya da samimiyetle benimsiyor. Ahmet bin Hanbel Rahimullah gibi Ehl-i Sünnet imamlar, yani sahabenin yolunu tutmuş olan imamlar, bu akideyi sahiplenen, ister bilinçli, kaslı bir şekilde, isterse takiye olarak olsun, korkudan dolayı olsun, bunların hepsini tavır göstermeyi unutmuşlardır. Bu sebeple bizim zamanımızda, Durum çok daha şiddetlenmiştir. Hiçbir şekilde İslami bir sulta, yani hilafet dediğimiz bir sistem söz konusu değil zaten. Her bir devlet bir fırkadır. Yani Türkiye bir fırkadır. Suudi Arabistan bir fırkadır. Falan ülke filan ülke Müslümanların ülkeleri birer fırkadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi Müslümanların eğer cemaati ve imamı yoksa, halifesi yoksa bütün fırkalardan uzaklaş. Bu sebeple bu fırkaların hiçbiri bizim için belirleyici, cemaat namına belirleyici değildir. İşte, i̇şte bayramlarımızda, Ramazan ibadetlerinde, cemaatle namaz ibadetlerinde biz işte bu devletin tayin ettiği imamlar cemaati temsil ediyor demeyiz bu sebeple. Bunların hepsinin fırka olduğuna itikad ederiz. Hilafet ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi Mehdi ile tekrar gündeme gelecek bunu görür müyüz, görmez miyiz? Allah bilir. Biz içinde bulunduğumuz durumda Allah ve Resulüne yan çize, isyan eden, Allah ve Rasulünün Allah'ın Resulü ile gönderdiklerini beğenmeyen, bundan burun büken ister Müslüman olduğunu iddia etsin, ister kafir olduğunu iddia etsin, kafir olduğunu söylesin. Kitaptan ve sünnetten yüz çeviren kimselerden e, buz ve alakayı kesme mecburiyetimiz vardır. Tevhid ehli olmanın yegane yolu budur. Başka bir yolu yok. Tevhid ehli olmak derken dünya hükmü bakımından bir de bu. Ahirettekini Allah bilir. Yani bu zahiren uygulanması zorunlu. Yani bu İslam'dır. İslam bir kimsenin Müslüman olması için bu şarttır. Sizi düşünebiliyor musunuz? Allah ve Resulünü kabul etmeyen bir Müslüman. Böyle bir şey olamaz. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Badiye halkına bunları eman gerekçesi olarak zikrediyor. Müşriklerden ayrılacak. Müşriklerle bağı olmayacak. Müslümanlar ganimet zikredildiğine göre, Müslümanlar bir yere bunların, Bedevilerin yaşadığı topraklara yakın bir yerlerde eğer gaza yaparlarsa, cihada davet edildiklerinde buna katılacaklar. Ganimet aldıklarında kendilerine düşen ganimetten humus dediğimiz beşte birlik payı verecekler. Allah Resulü'nün hissesini de verecekler. Yani o Medine toplumuna, medeni topluma, ilmin merkezine işte zekat olsun, ganimetten pay olsun. Bunları da ihmal etmeyecekler emanın şartı. Bunlardan birini ihmal ederse bir toplum, işte şu eman onlardan kalkar. Müslümanlar onları korumaz. Bunlara bir saldırı olursa o Medine yani İslam devleti onları korumaz. Veya kendisi onlardan zorla bunu alır. Bu haklara sahiptir. Ee, i̇şte emanda bulunmanın şartı budur. Buna rağmen bu şekilde badiyelerde yaşayan, medeniyetten uzak kalan insanların çoğunun münafık olduğu da Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Yani e, tabii ki samimi Müslümanlar da Çıkabilir. Ama e, çoğunu diyor Allah Azze ve Celle. Yani Bedevilerin çoğunu münafıklardan olduğunu görürsün diye bildiriyor Allah Azze ve Celle. Evet, demek ki bu hadis dünyada İslam'ın yaşanması, yaşatılması konusunda önemli bir menheci uyarı içermekte. Sonraki babımız Allah'tan başkası yemin eden şirk koşmuştur. 120. hadis. Saad bin Ubeyde dedi ki, Abdullah bin Ömer radıyallahu yanında oturuyordum. Said bin el Müseyyeb'in yanına gitmek için ayrıldığımda orada kindeli bir adam bulunuyordu. Sonra bu kindeli adam korkmuş bir halde geldi, ürkmüş. Ona sana ne oldu dedim. Dedi ki az önce bir adam Abdullah bin Ömer radıyallahu yanına geldi ve Kabe'ye yemin ederim ki dedi. İbn Ömer radıyallahu da Kabe'nin Rabbi adına yemin et. Zira Ömer radıyallahu baba adına yemin edince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona Baban adına yemin etme, zira kim Allah'tan başkasına yemin ederse şirk koşmuş olur buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslümin şartlarına göre sahip bir isnaflar rivayet etmişlerdir. Ahmet bin Amber, Tayalisi hakim, İbn-i İbban, Tirmizi, Ebu Davud ve Beyhaki tercih etmişlerdir. Evet, burada Allah'tan başkasına yemin etmenin büyük bir şirk, yani kişiyi dinden çıkaracak bir şirk oluşu bir sonraki başlıkta gelecek. Burada büyük şirk. Çünkü Allah'tan gayrı adına yemin etmenin şirk olduğu mutlak bir şekilde belirtilmiş. Bunun küçük şirk olduğunu ifade eden bir naz gelmemiştir. Tekvirci anlayış, Suud'dakiler, onlardan kopya çeken, itikatlarını kopya çeken Türkiye'deki tekvirciler e, burada kendilerinden bir kayda koyarak eğer burada bunlar tekvir edilmemiş ya, Mesela Kabe'ye yemin etmiş adam, İbn Ömer radiyalarına onu tekvir etmiyor, uyarıyor, öğretiyor. Adamlar cehalet, mazeret değildir diye itikad ettiklerinden tutuyorlar, bu e, uydurdukları akideye kendileri bir kayda uyduruyor. Diyor ki, Allah'tan başkası adına yemin etmek küçük şirktir, o yüzden tekvir etmediler diyor. Hayır, Allah'tan başkası adına yemin etmenin küçük şirk olduğunu gösteren bir delil yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açıkça kim Allah'tan başkası adına yemin ederse şirk koşmuş olur diyor. Ama bu adam tekür edilmiyor. Yine Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ki cennette müjdelenmiş bir sahabe, Bedir ehlinden üstelik. Bu babası adına yemin etmiş Ömer radıyallahu anh. Allah Resulü onu tekür etmiyor, uyarıyor, öğretiyor. Yani babanın adına yemin etme. Zira kim Allah'tan başkası adına yemin ederse şirk koşmuş olur. Yani burada cehalet üzere, bilgisiz bir şekilde, bunun şirk olduğunu bilmeden Ömer radıyallahu anh bu yemin etmiş. Ondan sonra da, yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu beyanla şirki açıkladıktan sonraki dönemde, kim bu adamın anlattığı kişi, Kabe'ye yemin ederim ki demiş, Kabe'ye yemin etmiş. Emin Ömer radıyallahu anh'a da burada, tekfir etmiyor. Onun tekfir etmemesi, Allah'tan başkası adına yemin etmenin küçük şirk olduğundan dolayı değil. Cehaletten dolayı, bilmediğinden, hüccetin kendisine ulaşmadığından dolayı bu sebeple kendisine hücceti ulaştırıyor. Yani bundan yasaklayan e, hadisi beyan ediyor. Evet, Allah'tan başkası adına yeminin büyük şirk oluşu. 121. hadis. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh dedi ki, ''Şüphesiz ki Allah adına yalan olarak yemin etmem, Allah'tan başkası adına doğru olarak yemin etmemden daha iyidir.'' Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İmam Malik Müdevvene'de, Taberani Mucemül Kebir'de, Abdurrazak Musannef'de, İbni Ebi Şeybe Musannef'de, İbni Nazım El Muhalla'da rivayet etmişlerdir. Elbani İrval ve Galil'de sahih olduğunu belirtir. Evet. Bu e, neden Allah'tan başka sadığına yeminin büyük şirk olduğunu açıklayan uslardandır. Yani zaten naslar açık. Şirk dedim mi, mutlak olarak geldin mi, bunu küçük şirke çeviren bir nas olmadığı gibi. Bilakis Allah'tan gayrı adına yemin etmenin büyük şirk olduğunu sahabenin şu sözü de ortaya koyuyor. Nasıl ortaya koyuyor? Allah'tan başka adına yemin etmemden daha iyi diyor. Allah adına yalan yere yemin etmem diyor. Allah adına yalan yere yemin etmek nedir? Büyük günah. Doğru bir hususta Allah'tan gayrı adına yemin etmek ise şirktir. Böylelikle büyük günahlar küçük şirktir. Yani kişiyi dinden çıkarmayan şeylerdir. Ee, küfür ve şirk fiilleridir. Allah'tan gayrı adına yemin etmek, isterse doğru yere olsun, doğru bir usta olsun, büyük şirk olduğundan dolayı şeyden iyidir, diyor. Allah adına olup da yalan bir hususta yemin etmemden daha iyidir, diyor. Bu küçük şirktir. Neden küçük şirktir? Çünkü Allah Allah adına yemin veriliyor fakat yalan bir hususta. Bu küçük bir şirktir. Allah adına yemin ediyor. Yemin babında Allah'a ortak koşmuyor. Fakat söylediği hususta bir batıllık var. Fakat diğeri ne? Allah'tan başkası adına yemin ediyor. Yani Allah'tan başka bir şeye tazim etmiş oluyor. İsterse doğru bir hususta yemin etsin. Bu da büyük şirktir, bu dinden çıkarıcıdır, bu sebeple bu, bu daha tehlikelidir, diyor i̇bn Mesud radıyallahu anh. Evet, tevhidi bozan sözlerden bir diğeri, Allah ve sen dilersen sözü, 122. hadis. Huzeyfe bin el Yaman radıyallahu anh dedi ki, Müslümanlardan bir adam, rüyasında ehli kitaptan bir adamla karşılaşmış ve ehli kitap olan adam ona, yani ya Yahudi ya Hristiyan'dır. O demiş ki bu Müslümana rüyasında, Allah'a ortak koşmanız olmazsa siz ne güzel insanlarsınız. Siz Allah'ın ve Muhammed'in dilediği diyorsunuz demiş. Müslüman adam da bu rüyasını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bilmiş olun ki, vallahi şüphesiz sizin bu kelimeyi kullandığınızı biliyordum. Allah'ın dilediği, sonra Muhammed'in dilediği değil. Yani Allah ve Muhammed'in dilediği demeyin. Allah ve Resul dilerse veya Allah ve sen dilersen böyle sözler kullanmayın. Allah'ın dilediği sonra Muhammed'in dilediği, Allah'ın dilediği sonra senin dilediğin, sonra senin istediğin diye böyle e, sümme veya bağda gibi e, ayrımı içere, yani Allah ile hiçbir şekilde ortak koşma manası içermeyen sözler kullanmaya sözü doğru kullanmaya Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böylece teşvik ediyor. Bu hadis buhanın şartına göredir. Ee, i̇bn Mace, Ahmet bin Amber, tarih Kebir'de Bukhari, Hakim-i tirmiz Utul'de, hazmi El-İtibar'da rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sai'ya da etmiştir. Bu manada e, pek çok hadisler gelmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu gelen rivayette biliyorsunuz bunu Ahmet bin Amber'de. E, bu da sahiptir fakat Bukhari ve Müslimin şartlarına göre olmadığı için bu kitabı almadık. Birisi... Allah ve sen dilersen diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam a. Sus diyor, ben Allah'a ortak mı koştun diyerek onu uyarıyor. Yani şüphesiz ki burada bu uyarı yapılmalı. Yani şirk içeren ifadelere uyarı yapılmalı. Bizler de tevhide ehli olarak, tevhide davet eden kimseler olarak bu uyarıyı yaptığımızda, mesela sufi olan kesimler diyor ki, işte bizim kastımız bu değil falan filan diyorlar. Yani biz medet ya falanca dediğimizde kastımız ondan medet istemek değil. Bizim kastımız Allah'tan yardım istemek. Yani bir kere bu yalan. Bu yalan da velev ki doğru sayılsın. Niye o zaman medet ya Allah demiyorsun? Yani neden böyle demiyorsun da medet ey falanca diye şirk içeren ifadeler kullanıyorsun? Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kasıt, farklı bir şey daha olsa. Mesela İbn Abbas radiyallahından gelen bu rivayette veya şu hadiste geçtiği üzere Müslümanların kastı kesinlikle Allah Resulü'nü Allah'a ortak koşmak değil. Ama sözde bir eşit kılma var. Allah ve sen dilerse. Allah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dilerse. Yani Allah ve buradaki ve sözü eşit kılma içerdiği için kesinlikle kasıt bu değil. Yani sahabelerin kastı bu değil. Ama ne diyor bak Yahudiler veya Kitab ehli? İşte siz Allah'a ortak koşuyorsunuz bu sözünüzle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da demiyor ki hayır Müslümanlar bununla Allah'a ortak koşmuyor, kastları bu değil, söz böyle de olsa kastları bu değil demiyor. Bu sözü kullanmayın diyor. Ne diyor? Ben bu sözü kullandığınızı biliyordum diyor ama uyarmadı. Neden uyarmadı o ana kadar? Çünkü kastlarının böyle olmadığını biliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat bu rüya sebebiyle ne diyor? Bunu biliyordum, bundan sonra sakın bu sözü kullanmayın. Yani Yahudi bile söylese, kitap ehli bile uyarsa, hak bir sözü kabul etmek gerekir. Evet, bundan sonra Allah, sonra Allah'ın dilediği, sonra senin dilediğin diye böyle bir ayrım yapın diyerek, sözde dahi şirk içerebilecek bir mana gelecek sözü kullanmaktan yasaklıyor. Bu sebeple Müslümanlar, Uyardıklar zaman, işte ben bunu kastetmedim, siz tekfirci misiniz falan filan diye itiraz etmesine gerek yok. Burada tekfir de söz konusu değil. Bir uyarı var. Şirkten sakındırma var. Müslümanlar birbirlerini e, küfürden, şirkten sakındırmak zorundadırlar. Kahine veya arrafa gitmek, 123. Hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kim bir kahine, yani gelecekteki gayitten haber verene veya Arrafa, yani geçmişteki kayıtlardan haber verene gider de onun söylediklerini tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilerini inkar etmiş olur. Bu Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre sahiptir. İbn Battah el İbane'de Ahmet bin Namel, Hakim, İsak bin Ravye müsnedinde İbn Mace, Darimi, Hallal es-Sunne'de ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gaybtan haber veren iki tür sınıftan, iki tür medyumdan bahsediyor. Kahin, gelecekteki kayıptan haber veren kimsedir. Yani, işte senin başına şu şu gelecek diyen, yıldıznameciler gibi, astron, astroloji ile uğraşanlar gibi, işte bugün başına şöyle şöyle olacak, şu kadar kazanacaksın, şöyle kaybedeceksin gibi sözler söyleyen kimseler arra, kahin sınıfında. Arraf ise mevcut olanlar hakkındaki kaybı. Mesela Arraf'a gidenler, işte benim eşeğim kayboldu, nerededir? Diyordu. O da cinlerle haberleşiyordu. İşte senin eşeğin falanca vadedir, git onu al. Arraf böyle kimse. Veya işte muskacılar vardır hani, büyücüler, muskacılar. Bunlara giderler, işte senin evinde falanca duvarı kaz, cinlere haber vermiştir veya cinlere koydurmuştur. O falanca tuğlayı sök oradan, onun altında bir muska bulacaksın, onu bana getir der. Kendine güveni ee, tazeletir böylece. Bunun gibi hoktabazlıklar yaparlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki işte kim böyle birine giderse ve tasdiklerse söylediklerini Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e indirileni inkar etmiş olur. Yani bu bir küfür. Küfür amelidir bu. Tasdiklemek küfürdür. Ebu Hureyre radıyallahu böyle. Bir de diğeri İmran bin Husayn radıyallahu mıydı? Kim kahine veya arrafa giderse kırk gün namazı kabul olmaz şeklinde geliyor. Burada bak tasdik geçmiyor. Tasdik vermiyor ama gidiyor. İşte kahveyi ters çevittiriyor, fal baktırıyor ama inanmıyor. İnandığından değil. Ne diyor? Yıldıznameyi alıyor, okuyor ama inanmıyor. Bu, işte bu hadiste ee, tehdit altındadır. Kırk gün namazı kabul olmaz. İşte küçük küfür budur. Onlara gitmek, mücerrat olarak gitmek... Ama inanmamak, tasdiklememek küçük küfürdür. Tasdiklerse büyük küfür oluyor. Büyük küfürde bu hadis ifade ediyor işte. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilerini inkar etmiş olur. Neden? Çünkü bu bir şirktir. gaybı bilme hususunda Allah Azze ve Celle'nin tekliğini kabul etmeyip de bu konuda ona ortak nispet etmektir. Yani kaybı Allah bilir ama falanca da bilir demektir. Yani bu bir ortak koşmadır. Tevhid nasıl gerçekleşir? Tevhid kaybı sadece Allah bilir şekilde olmalıdır. Bu esasa aykırı düştüğü için Muhammed aleyhissat ve sama indirilerini bu kişi inkar etmiş olur bu fiiliyle. Tevhid üzere ölen cennete girer. 124. hadis Ebu Eyyub el Ensari anh, dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet eden, namazı kılan, zekatı veren ve büyük günahlardan kaçınan hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin. Dediler ki, büyük günahlar nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Allah'a ortak koşmak, hücum gününde savaştan kaçmak ve Müslüman bir cana kıymak. Evet, bu Bukhari'nin şartına göredir. İbn-i Mende El-İman'da İbn-i Hakim, Ahmet bin Hanber, Nesai, Taberani, Tefsirinde Taberi, Tefsirinde i̇bn Münzir, İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişler. Elbani de, Elbani'de, İrval-i olduğunu belirtmiştir. Ee, bu bu manada hadisler çok. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet eden, yani tevhid üzere olan, zekatı veren, namazı kılan, yani İslam'ın şartlarının yerine getiren ve büyük günahlardan kaçınan. Burada... Ee, tevhidi mesela Muaz bin Cebel radıyallahu gelen Enes bin Malik, Cadül bin Abdillah ve daha pek çok sahabeden bu manada Ömer bin Attab radıyallahu hakeza rivayetler gelmiştir ki Kim kalbinden salakatle samimiyetle La ilahe illallah sözünü söyler de bu söz üzerine ölürse cennete girer ee, diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Mesela bu hadisin ravilerinden biri olan Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki e Allah Resulü bununla insanlar müjdeleyin mi? Hayır diyor, buna güvenirler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Muaz Radiyalan, ölüm anına kadar bu hadisi insanlara müjdelememiş. Fakat ilmi gizleme korkusundan dolayı, Bukhara'daki rivayette öyle geçiyor, günahkar olma, yani günaha girme, ilmi gizlemenin günahından korktuğu için, ölüm anında bu hadisi insanlara aktarmıştır. Şimdi aslında buna güvenirler diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onu sakındırması, İlginç bir ibare. Çünkü insanlar hakikaten güveniyorlar. Bu hadisi duyan herkes, işte tevhid üzere ölen, tamam cennettik. İyi de tevhid üzere ölmek basit bir şey değil. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte buna güvenirler de ameli bırakırlar demesi, insanların anlayışındaki kıtlığa bir işarettir. İnsanlar çünkü işine gelen anlıyor demek. Ki. Hakikaten de öyle. İşte, bir kimse tevhid ehlimi, hiçbir günahına zarar vermez diye, koskoca bir fırka var. Günümüze kadar gelmiş. Mürciye dediğimiz fırka. Bir kimse Müslümansa artık günahlar ona zarar vermez. Büyük günahlar onun imanına zarar vermez diyen bir fırka vardır. Ee, Türkiye'de de çokça var. Yüzde doksanı diyebiliriz bu miktara. Mürciye akidesi. Yaygın olan yani maturide akidesi dediğimiz. Hanefi akidesi. Böyle. Ee, ve burada... Bakın başka bir ayrıntı görüyoruz Ebu Eyyub Radyalentine Genel Bayet'te. Büyük günahlardan kaçınan, yani namazı da kılacak, zekat da verecek, büyük günahlardan kaçınacak. Burada bazıları sayılmış, işte Allah'a ortak koşmak, hücum gününde savaştan kaçmak ve Müslüman bir cana kıymak. Daha başka hadislerde biz büyük günahların farklı şekillerde sayıldığını görüyoruz. İşte zina iftirası atmak bunlardan birisi. Yalan şahitlikte kavülü dediğimiz veya şehadetü zuur dediğimiz batıla şahitlik. Batıla şahit olmak yani batıl ortamlarda bulunmak veya birisi hakkında iftira içeren yalan şahitlikte bulunmak. Bunu hatta Bekir'e Radyalan'ta gelen rivayette o kadar çok tekrar etti ki keşke Allah Resulü sussa dedim artık diyor sahabe yani kavluzur, kavluzur, yani yalan şahitlik, yalan şahitlik, yalan şahitlik diye tekrarladılar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunun gibi e, büyük günahlar çoktur. İbn-i Abbas R.A'dan gelen bir tarife göre hakkında cehennemle tehdit veya lanet gibi zecir içeren, yani fiilinden, işlenmesinden dolayı böyle ağır ibareler içeren, cehennem tehdidi içeren veya lanet içeren bütün günahlar büyük günahlardır. Yani bunların sınırı sayıyla sınırı yoktur diyor İbn-i Abbas radıyallahu anh'a. de genel olarak kabul ettiği, Ehl-i ulemasının genel olarak kabul ettiği de budur. Benim kanaatim yani Nas'larda gördüğüm kadarıyla büyük günahlar kulların haklarıyla ilgili olan günahlar. İlk önce Allah'a ortak koşmaktan sonra bu Allah'ın hakkıdır. Yani Allah şirki bağışlamaz. Onun altındakileri bağışlar diyor. Allah'ın şirkin altındaki sadece kendi hakkıyla olan günahlar, yani kul ile Allah arasında kalan günahlarda işte İbn Abbas radıyallahu anh'ın söylediği o ağır tehditleri görmüyoruz. Ama başkalarını da ilgilendiren meselelerde, mesela kul hakkı, zina bir kul hakkıdır, hırsızlık bir kul hakkıdır. Bunun gibi mesela savaş, hücum gününde savaştan kaçmak kul hakkıdır. Başka Müslümanların hakkı vardır bu işte. İftira atmak başka bir kulluğun hukukuyla ilgili. Yani büyük tehditlerin, büyük günahların zikredildiği, büyük tehditlerin içerildiği e, günahlara baktığımız zaman, hakna lanet var, e, var olan günahlara baktığımız zaman, bunların sadece ferdin kendisiyle Allah arasında kalan günahlar olmadığını görüyoruz. Ferd ile Allah arasında kalan e, en büyük günah şirk. Bu sebeple namazın terki gibi şeyler... Allah'ın hakkında ihlaldir. Bu şirk kapsamındadır. Ama bunun dışındaki günahlara gelince, mesela e, namazı terk etmiyor ama işte sabah, vakti uyandı, ezanı duydu. Ama uykuyu terk edemedi, yattı, tuttu. Sabah uyanınca kıldı bu günahı, şeyi namazı. Bunun günahı Allah ile kul arasındadır. Yani herhangi bir kulun hakkına tecavüz etmiş değil burada. Allah ile kul arasında. Allah'a şirk de koşmadı, namaz da terk etmiyor ama vaktini hevasından dolayı zayi ediyor. Bunun gibi bazı şeyler vardır ki bunlara biz büyük günahlardandır diyemiyoruz şey olarak, ıslah olarak. Çünkü bu konuda böyle lanet, ağır ifade, ateşle, tehdit gibi şeyleri görmüyoruz. Bunun gibi. Doğrusunu Allah bilir. Yani i̇bn Abbas radıyallahu veya Allah Resulü aleyhisselatü ve sanmış işte şunlar kebairdir dediği günahlara baktığımız zaman genel olarak gördüğümüz bu. Ama mutlaka böyle midir? Tabi geniş araştırmak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla böyle. Yani kulların haklarıyla ilgili olan günahlar mutlaka büyük günahlar kapsamında değerlendiriliyor. 125. hadis Muaz bin Cebel radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Az önce bahsettiğim Hadis yani Buhari'de Müslim'de var ama bu lafızla değil. E, kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın resulü olduğuna kalbinden sadakatle şahit et, şahitlik etmiş olduğu halde ölürse cennete girer. Bu lafızla eee Buhari ve Müslim'in şartlarına göre isnatla Ahmet bin Âmber, Tevhid ile İbn Uzeymi Şuabü'l-İman'da Buhaki e, rivayet etmişlerdir. Burada e, bir tariki daha var da Ebu İala ile e, Ab bin Hümeyd'in rivayetlerinde ölüm lafı zikredilmeksizin işte kim kalbinden sadakatle bu şahadetleri getirirse cennete girer diye geliyor. Bu hadis demek ki o hadisleri e, takit ediyor, kayda bağlıyor. Yani kim la ilahe illallah derse sadakatle cennete girer değil aslında hadis yani hadis bu tek bir hadis esasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu buna kalbinden sadakatle şahitlik etmiş olduğu halde ölürse diyor yani bu kelime üzerine ölmek var tevhid üzere ölmek şartı vardır ee, dolayısıyla kaydelere dönersek menheç kaydelerine usul kaydelerine dönecek olursak neydi kaydı ee, mukayyet olan Nas'a karşı Mutlak olan Nas'la delil getirilmez. Mutlak olan ne? Kim La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Mutlak olan bu. E taklit girmiş buna. Sınırlama girmiş, şarta bağlama girmiş. Ne, nedir o şart? Bu kelime üzerine ölmek, bu şehadet üzerine ölmek. Dolayısıyla Nas böyle sabitken tutup birisi diğer Nas'la delil getirirse bu kabul edilmez. O müteşavihlere tutunuyor demektir. Çünkü taklit var burada. Nas'lar bunu kayıtlamış Kayıt varsa sen mutlak olanla delil getirdiğin zaman müteşabillere tutulmuş olursun. Bu sebeple mürciyenin diğer bir nası getirerek e, bu hadisin kapsamından çıkmaya çalışması, ya bu şart değil demesi abesle iştigaldir ve müteşabillere tabi olmaktır. Yani sapıklık yoldur. Evet, Allah izin verirse... Şefaat tevhid ehlini kapsar başlığıyla bir sonraki derste devam ederiz. İnşallah bugünlük burada bırakalım. 126. hadisle devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşvedü enne ilahe illa en ve estağfurke ve tu